Mmm. Allah'ı Rabb'ül Âlemin ve sallallahu aleyhi ve ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve, <gülüyor> <feyn> ve Mubahı, yani mubah ne haram değil. Farz değil, serbest konu. Mubah abartmanın şartı ya da mubah standartları nedir ki o bizim için bir hayıra bir heseneye dönüşsün. Hesene ne demek? Sevap demek. Türkçe'de biz sevap diyoruz. فَعْلَمْ اَنَّهُ يَحْتَاجُوا bu mubahın ihtiyacı vardır li kevnihi Hayra dönüşmesi için fil asli ile şarteyn. Temelden mubahı hayırla başlatabilmek için iki şart var. Birincisi ehaduha al halu. Onun durumu nedir? Mubah diyorsun ama mesela uyumak mubahdır. Ama ezan okundu, sabah namazı vakti çıkıyor, sen yatıyorsun, mubah değil ki pozisyon ne? Birincisi pozisyon, ve saniye ikincisi de el-kastu, maksadın nedir senin? Pozisyonu ve maksadı değerlendirdin mi, mubahtan da hasene kazanabilirsin. Fel-halu, hal yani pozisyonu nasıl değerlendireceğiz? Yecbu-en yekûne fî hâli ûzrin ve بِحَيْسُ اِنْ لَمْ يَأْخُذُ تُؤْغَذُ nefsuhu. Yani tam ihtiyaç durumu, uzur ihtiyaç mana, tam ihtiyaç durumu olacak ona. Fazladan olmayacak uyku mesela. Günde insan ne kadar uyuyor? 7 saat. O 7 saat, o özür halidir. 7 saat artı ilave ettiğin zaman, 5 saat daha, bu 12 saat oldu, bu sefer özürden çıktı, pozisyon bozuldu ve tefsiru açıklaması şöyle: En yekune haluhu inlam yahud zelik al O mubahu yapacak olmasa eğer, yan katiu bi sebebi an farzin, ou sünnetin, ou Yani farz olan, sünnet olan, nafil olan bir şeyi yapamayacak. Gene uykuyu örnek veriyorum. Mubah çok çeşit ama ben uyku yönüne kaldım. Mesela uyku yeteri kadar almayınca sabah vaktinde esniyor. Kafası çalışmıyor. Yeni deyimle performansı düşüyor. <gülüyor> uyku ihtiyaç. O pozisyonu anlatıyor. feyekû özellikle efdala min terkil mubahîm. <gülüyor> Mubahı terk etmektense yapmak daha efdal olur o zaman. feyine terke mubahîd dünya fadiletün dünyada bir mubahat etmek fazilettir. Ama ve idekan böyle senin performansını düşürecekse o fahu halul bu bir ihtiyaç halidir o zaman. Ve amel kastu. Kasıtla neyi kastediyoruz. Çünkü mubah'tan ibadet oluşması için iki şey gerekir dedi. Pozisyon ve maksat fani maksudu bihi al-udda ve'l-isti'anatu ala ibadetillahi subhanahu ve taala bununla kastı Allahu teala ibadet etmek olacak ve o en yezkura bi kalbi kalbiyle şöyle düşünecek ennahu laula ma fihi min et-tawassuli ila ibadetillahi lama akhadtu zalika Allah'a ibadet diye bir iş yapacak olmasa bugün uyumazdım. Yani namazları düzgün kılamam. Çocuklarımın rızkı için çıkıp çalışamam. Eşimin ihtiyaçlarını karşılamada sorunum olur. Mesela düşündüğü zaman mubah bile lezzet olur. Yani akşam eşim geldiğinde beni kaşları çatık suratı aşık görmesin. Öğrende bir saat uyuyayım da, Eşim de neşeli olsun benim neşem sayesinde dese kadın. İşte maksat mubahı Haseneye dönüştüren bir maksat oluyor bu sefer. Yani bir defa pozisyon helal pozisyon, bir sıkıntı yok. Maksat da güzel, aile huzurumuz için bu gerekiyordu diye. O uyku ne oluyor? İbadete dönüşüyor, haseneye dönüşüyor. فَهَذَا ذِكْرُ الحجتم. İşte böyle kural böyle oluşuyor. Falama, hâsıl edikler hüjete fihali elgözre, sara zâlak alakbu min el ve ve Bu pozisyonu böyle yerine oturttun mu? O zaman bu dünya nimetinden aldığın şey hem helal oluyor, hem hayırlı oluyor, hem hasene ve edep oluyor. Allah'a karşı bir edep yapmış oluyorsun. Evet, görünürde uyuyorsun görünüyor. Ama bu uyuma değil. Bu hasene yazılıyor. Boş uyudu yazılmıyor. Neden? Çünkü sen pozisyon helal pozisyon. Namazı bırakıp da uyumuyorsun. İki, bu pozisyonu maksadı iyi değerlendiriyorsun. وَاَمَّا <gülüyor> لَوْ Yani bir de şöyle düşünelim. Evet, uygun bir pozisyon ama niyeti iyi değil. Niyetinde iş yok. Ev Evet, temiz niyet var ama pozisyon uygun pozisyon değil. Yani iki şarttan biri yok. Fe la yasiru zalika O zaman sen hayırlı bir iş yapıyorsun diye bir şeyden söz edemeyiz. Burada <gülüyor> özetleyeyim. Şeyh'imizin anlattığı şeyi mübah ne demek? Haram değil, farz değil. Sünnet değil, mekruh değil. Serbest şey demek. Eve geldim. Sandalyeye de otururum. Yatağa da otururum. Halının üstüne serpip de yatırabilirim. mübah çünkü. Ne yaparsan yap serbest. Ama geldim. Ben yatağa da uzanabilirdim. Halının üstüne de uzanabilirdim. Sandalyeye de oturabilirdim. Sandalyeye oturdum da camdan ağaçları da seyredeyim. O arada da tesbih çekerim. Hem Allah'ın nimetlerini görem tesbih çekerim dedim. Bu oturuşum hayır ve hasenete dönüştü. Sandalyeye oturmak diye bir ibadet yok halbuki. Benim pozisyonum serbest bir pozisyondu. O pozisyonu serbest icra ederken ben sandalyede oturacağım deyip otursaydım ne haramdı ne günahdı ne hayırdı ne sevap. Serbest. Ama aynı pozisyondan hasene çıkardım. Nasıl çıkardım haseneyi? Ağaçlara bakarım. O ağaçlardan da tesbihat üretirim kendime. Subhanallah derim diye oturdum. İki defa da dedim onu. Elhamdülillah. Bu otomatik sevaba dönüştü. Bu neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor. Yahu Müslüman hiçbir iş yapmadan bile sevap kazanabiliyormuş. Daha da ötesi. Keyif çıkarırken de sevap kazanabiliyormuş. Daha da ötesi. Daha da ötesi. Bu sevabı süreklileştirebiliyormuş bile. Hep bu sandalyeye oturur. Çünkü buradan karşıdaki ihlamur ağacı görünüyor uğla ağacını görünce de ya rahman rahim ne kadar güzel yarattın ya rabbi subhanallah diyorsun. Her seferinde sana subhanallah demeye vesile olduğu için o ağaç senin için mihraba dönüşüyor. O koltuk senin için bir mihrap gibi oluyor. Evet. Zümmen istikametü ala hifzi hadal edebi. Tepetajıla basiret ve kast mümlen, bınu la yakutu men dünya bıhalı illa lılgüdte alı gıbade Allah teala. Sonra bu edep, bu, bu kullandığı bu edep basiretli, mantıklı bir şekilde yapıldığı zaman ve böyle sürdürül istikamet böyle sürdürmek, böyle sürdürüldüğü zaman ve dünyadan aldığı şeyler hep Allah'a kulluk olsun diye almak. Maksadıyla yaptığı işler oğlunda. Hatta innehu in saha zikril hücceti fi halin. Bir noktada bu kuralı unutacak olsa bile. o koltuğa her zaman gelip oturuyordu ya. Her öğrende akşam eşim mutlu olsun diye. Ben eve asık suratlı girmiş olmasın eşim diye uyu ya da o dükkana uğruyor eşimi neşelendirmek için buradan bir onun sevdiği bir meyve alayım diyor mesela. Bunu her gün yapıyordu da bir gün unuttu. Niye? Her zaman yapı. Farz değil bu. Beş vakit namaz değil ki. Hemen her gün namaz aklına gelecek. ezzau ذَٰلِكَ الْقَصْتُ الْمُجْمَلُ an تَجِد۪ي دِيۡ ذِكْرِ O bir gün unutsa bile bu niyet etmeyi yapınca otomatik gene sevaba dönüşür. Neden? Başlarken çok iyi niyetle başladı çünkü. Ve onu gelenekleştirdi. Aslında o onu artık unuttu o ağaca bakmak için olduğunu ama oturdukça o niyet otomatik tazelenmiş oluyor. O otomatik tazelenmeden de biznillahi teala sevabını melekler yazıyorlar. Kale şeyhuna Ebu Bekri'nil varrak Rahimehullahu teala Fesaretil umurü selasetü mu'tebereten fihi Böylece ee, üç şey dikkat edilmiş oluyor yani o pozisyon pozisyon nasıl değerlendirili senin niyetin ne ve basiretli anlamlı bir şekilde bunu sürdürmek bu üç pozisyon külüvahedin <gülüyor> minvehin her birine <gülüyor> farklı bir noktadan bakıyoruz yani anna dıkra fi husulik evni aslan buradaki hatırlamak asaskay el zikr hatırlamak asas asaskay hatırlamak e, ve o pozisyonu bilmek e, hayırlı ve temelli bir iş yaptığımızın kabul edildiğini göstermiş oluyor. Vel kastul mucmelul muktadi an basiretin menzilel edebi an basiretin menzilel edebi mu'taburun fil istikameti alayhi ve bir nokta daha bizim genel olarak iyi şeyler kastediyor olmamız el kastörü mücmen özet olarak iyi şeyler kastediyor olmamız ve bu da el muktediyen basiiratın yani bir görüş anlayıştan kaynaklanıyor ayar içine bu sandalyeye oturuyor e bu bir niyet değil tabi yani ana gaye orada mantıklı bir şekilde mesela <gülüyor> Kur'an okuyacak odasına çekilip Kur'an okuyabilir. Kadınlar genelde namaz kılacakları zaman çocukların olmadığı odaya gidip namaz kılarla. Hiçbir sıkıntı yok. Böyle olabilir. Ama ben bu pozisyonda o odada da namaz kılsa, bu odada da namaz kılsa mubah bu. Çocukların oynadığı odada namaz kılarsa kadın, bu arada da niyeti fişe tutarsa birisi gözüme gelir. Değil de biri namaz kılarken görsünler. Bir, beş, on, da bir yaşından beri hep beni görüyor namaz kılıyorum bu odada. Çocuğun gözüne namaz egzersizi yığılmış olur düşünse. Aslında mubah iken orada veya orada veya orada namazı kılması bu onun iyi niyeti. El-Kasturi Mücbe genel olarak düşündüğü bu iyi niyet bu pozisyonunun ayrıca hasene olmasına, sevap olmasına döner. Yani kadın çocuklar da görsün. Evet başımı şişirecekler. Namaz karken 85 defa önümde geçerler herhalde. Biri eteğimden asılır. Birisi cadi kalır. Birisi ecde sırtıma. Biri tatlı haberli yapar ben tahiyyattayken. Olsun. Böylece namaz onların oyunu haline gelsin diye düşünse... Namaz sevabı kazandığı gibi... O öldükten 50 sene sonra... <gülüyor> o çocuğun bebekken şuur altına namaz kültürü yetiştiği için... Yerleştiği için... O çocuk, o kadının ölümünden 50 sene sonra bile oturup bir seccade serip namaz kıldığı zaman kadın sevap kazanacak. Mubahı ecre dönüştürdüğü için. Ama sessiz odaya gitmesinde ne bir günah var, ne namazında eksiklik var. O da bir gerekçe şüphesiz. Namazda dikkatimi dağıtıyor çocuklar. Bu bir makul gerekçe. Dağıtırsa dağıtsın, bozar bir dakikalarım gerekiyorsa derse... Büyük bir ecir yakalamış olur. Bunu <gülüyor> sorumuz neydi? Mubah bir işi sevaba nasıl dönüştürürüz? Pozisyona dikkat et, hatalı pozisyon olmasın e, ve e, maksada dikkat et. Yani niyetine dikkat et. Bu iki şeye dikkat ettin mi otomatik sevap kaynağında dönüyorsun Allah'ın izniyle dedi. Rezalimiz rahmetullahi aleyh. Ben şöyle bir şeyi tefekkür etmeye davet ediyorum nefsimi ve bütün. Mümin kardeşlerimi, aslında biz oturduğumuz yerden günde kaç yüz kere sevap olacak bir işi kaybediyoruz. Kaç kere. Çok basit bir niyetle. O niyeti de Allah görecek. Mutfakta, duvara, kale üstüne yazmayacağın niyetin budur şu anda. Bunlar edebiyat, bunları, bunları konuşmuyoruz. Ne sevaplar kazanıyor insanlar. Bedeva yani. Bunun için tasavvuf erbabı hep ilahi ente maksudi ve rıvake matlubi derlermiş. Yani ne yaparsa yapsın Rabbim sensin gayem. Senin sevabını istiyorum. Rızanı istiyorum. Demek. Ama bunu lafla söyleyip nefsinin istediğini yapmak. E, Tabi bu bir eğlence. Maazallah. Onu, onu, onu, onu hiç konuşmuyoruz. Öyle bir şey olmaz. Yani orijinalinden aslında çocuk bana çikolata al, bana çikolata al. Yoksa annemin işte uyandırırım annemi. Yok yaramazlık yaparım. E mecbur çikolata alıyorsun. Enayilik insanın çocuğunun kolundan tutup bakkala götürmesi çocuk istedi diye. Çocuk istedi gideceksin mecburen. Niyet edip ya Rabbi. Bu çocuk senin bana emanetin. Gönlü olsun diye bunu bakkala götürüyorum. Sen de kabul buyur ya Rabbi diye. içinden geçir. <gülüyor> Kurban keser gibi çocuğu kurdelelere koyup bak törenle gidiyoruz ha herkes ayette kürsü okusun yoksa kabul olmaz diye böyle eğlence yapmamak lazım. Allah ve sen. ibadet buna denir. Üçüncü kişiler karıştı. Kadınların Yasin toplantısı, erkeklerin çay partileri bilmem ne Buralarda melekler pek bulunmazlar. Şeytanın olduğu yerde meleklerin ne iş var? Melekler reklamın girdiği yerden çekilirler. Orjinal işi sever melekler. Rabbim muayenimiz olsun. Fe in kıyla. Derecek olursa şimdi mubahı ve helali konuşuyoruz ya. Fe in agad mined dünyâ el halâle li şahvetin fe lekunu dâlike mâsiyâ. Dünyalık bir şeyi şehvetinden dolayı alıyorsa günaha girmiş olur mu? فَهَلْيَكُونُ ذَلْكَ مَعْصِيَةً Bu bir günah olur mu? وَهَلْ yelzemu عَلَيْهِ عَذَابٍ Bundan dolayı azaba düçar olur mu? وَهَلْ اَخْذُ بِالْعُذْرِ فَرْضُ الْاَمْلَا Yani illa gerekli bir şeyimi almak lazım. Şehvet niye diyoruz? Şehvet... <gülüyor> Cinsel şehvete şehvet diyoruz. Eşler arasındaki şehvet. Yemek yemeye şehvet diyoruz. Mesela yemek yedik, adam oturuyor. Hanım tam kahve zamanı be. Zaten karda yağıyor. Şöyle güzel bir Osmanlı kahvesi yap, Lokumunu da koy. Bu yüzde şehvet. Gıda değil, gerekli değil, olması hiçbir şey olmaz. Hatta misafirliğe gidiyor insan. Misafirlikte yani yedi ay bir aileye yetecek kadar yemek konuyor sofraya. Yüzde doksanı geri gidiyor zaten. Nefes alamıyorlar artık. Geviş getirmeye başlayacaklar. Ya sofra toplanırken yani bir çay içsek diye mi? Tabi tabi tabi. Niye geldik? Niye geldik? Sanki orada hiçbir nimet yoktu. Ya boğa gibi yediniz de. Boğa gibi yediniz. O sofranın ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْزِنْ anı النَّع۪ينَ Sonra bu nimetler sorulacak. Ömer bin Khattab o sofrayı gelse Bizans sofrası diye yakardı o evi herhalde. Burada Bizans casusu oturuyor diye. Ashab-ı kiramın bir ömür boyu görmedikleri nimetler var sofrada. E niye geldik mi? Çay içmeyeceğiz mi? Yani o çay bir şehvet işte. Öncekiler de şehvetti ama bu kuduruk bir şehvet. Bir sürü meyveler, meyvanın biri bitmiş, öbürü gelmiş. Kış meyvası yaz meyvası mevsimli mevsimsiz gelmiş. Şimdi bir çay işte. Tam da doktorlar öyle diyor sanki. Yahu bu meyveden sonra bu çayın ne gereği var? Ondan sonra da bilim orata gider tabii. Bunlar şehvet hep. Şehvet ne demek? Can istiyor. Aynı şey arsa meselesinde de var. Oturacak evin var. Kirada dükkanın var. Köyde babanın evi duruyor Yalova'dan da, Bursa'dan da, o Uludağ'ın eteklerinden güzel bir yer almak lazım. Şehvet. İnsanın sadece cinsel şehveti olmaz. Çocuk sevmek de bir şehvet çeşididir. Ben yani allah Teala bunu böyle bünyemize yerleştirmiş imtihan bunlar çünkü. İmtihan. Rabbim kimin nasıl imtihan kazanacağını görmek murad etmiş ondan dolayı. Böyle bir şeyi istemesi Müslümanın masiyet midir? falan bilincek, anı, dalık faziyle ve, nü semihi, hayran ve hassanat. Ve, emr bi emr teadi bin. Ve, alxu bi şehvet şer Bizim yukarıda anlattığımız şey, bir fazilettir Yani, mübahı sınırlarına dikkat ederek kullanmak. Buna hayır diyoruz biz. Bunu Allahü Teala bize edeb olarak emretti diyoruz. Ve, alxu bi şehvet şer ve siyat. Şer, şehvetle yola çıkmak ise hayrın karşısı olan şerdir. ve bir kötülüktür şehvetle iş yapmak ve nehyu an-nehyu zecr ve edebin bu bir kınama yasağıdır. yani ne yapıyorsunuz hayvan gibi yiyorsunuz siz ne yapıyorsun sen yüzlerce dönüm arsayı ne yapacaksın yahu kaç kat apartmanda oturacaksın ne yapacaksın ve neyse zalike bi mevsiye Buna belki masiyet, rakı içmek gibi bir günah demiyoruz. Ama hayırlı bir işte demiyoruz. Çok önemli bak şimdi helalinden yiyoruz çünkü. Helalinden yiyoruz. Yani doyduk tıkabası ama bir meyve getir. Bir de meyve geliyor. Hah kış kreifurt suyu da getir. Bir de kreifurt suyu. Portakal demiş onda bu kreifurt suyu. Yani delice bir şey. Bu rakı içmek gibi değil. Masiyet haram değil bu. Ama Müslüman'ın belası bu. Niye? Çünkü çok riskli gidiyorsun sen. Bu şer yol, risk bu. Başına risk alıyorsun. la يَكُونَ عَلَيْهِ عَذَابٌ نَّارِ Evet bu insana azabun nar yani cehennem azabı gelmez. Siz niye yemekten sonra çay içtiniz diye bir azap olmaz. ma <gülüyor> عَلَيْهِ Altını çiziyoruz şimdi. وَاِنَّمَا عَلَيْهِ الْحَبْسُ وَالْحِسَابُ وَالْلَوْمُ وَالْتَعْيِّرُ Bu hapsedilir. Yani bekletilecek nerede? Mahşerde. Sen bekle. Yani bir boğa kadar yedikten sonra bir de siz çay içmiştiniz. Tamam bir bakalım. Bir, doktor sana yasakladıysa yandın. Kusacak kadar olduysan gene yandın. Onun dışında yedin, ibadete zarar vermedin, namazı ertelemedin, geç. Ama öbür bu sevap kazanıp geçmişti. Bu bir bekle bakalım. Bir haps var, hesap var. Bunun altını çiziyoruz. Haram değil, haps ve hesap getiriyor. Ve <gülüyor> lavm, ayıplattırıyor. Ve teayir, <gülüyor> kınattırıyor. Yani Müslüman böyle mi olur bir adam? Dedirtecek sana melekler. Evet, bu sorunun cevabı neyin, neyin cevabıydı bu? Şehvetle yedik. İlla öyle zaruret miktarı değil. Bu şehvetten dolayı başımız belaya girecek mi? Onun cevabını verdik. Bir soru daha. فَاِنْ قُلْتَ فَمَا هَادَ الْحَبْسُ وَالْحَسَابَ اَلَّذِي يَلْزَمُ الْعَبْدِ Kulun bu hesap ve habsi nedir? Ne, nereye diyorsun bunu? فَاَلًا <gülüyor> Hesap şudur. Yani şehvetle yersen eğer böyle saldırarak üç aydır açmışım gibi sofraya doldurarak yersen getir pirzolaları, getir şunları yaparsan bu rakı yemiş, rakı içmiş domuz eti yemiş gibi bir günah değil ama bir hesabı gerektiriyor nedir o hesap sorarsan fe'lem bilesin ki ennel hisâbe entus ele yevmel kıyâmeti da iktesem nereden kazandığın sorulacak evvela وَف۪ي مَاذَا اِنْفَقْتَ Nerede harcadın bunu? O وَمَاذَا اَرَدْتَ بِذَٰلِكَ Niyetin neydi? Nasıl mesela niyet neydi? Ya gelin arkadaşlar Allah'ın nimetlerinden yiyelim dersin. Bu bir niyet. Görsünler bizim evde ne kadar buzdolabında meyve çeşidi var. Afrika gibi burası. Amazon ormanları gibi bizim mutfak. Desinler. Riya, gösteriş öbürlenme öbürlenme Müslümana karşı bu hesap gerektiriyor tabii. Bunlar hep sorarlar. Wal habsu habsun anil jannati muddatul hisabi bidalik fi arasatil kıyameti beyne ehvalha ve mahavifha uriyana atshana ve kafa bidalik beliyeten. Tam şöyle bunu tercüme edelim şimdi. Wal <gülüyor> habsu habis ne demek? 2. üstünde. Hepsün alil cenneti. Cennetten bekletilmektir. Önünde cennet var. Sen burada bekle deniyor sana. Muddatel hesabı bidalike. Hesabın görününceye kadar bekleyeceksin. Fi arasatil kıyameti. Kıyamet meydanında. Arasat meydan demek. Beyni ehvaliha ve o korkular o dehşet görüntüsü içerisinde. Uruyâne çırılçıplaksın. Atşâne susussun. Ve kefâ bizâlike beliyyeten. Bela olarak da bu yeter. Evet çok çay içtin diye cennete girmeyeceksin yok ama çayların bardak sayısını soracaklar. Kaç bardaktı çay? Nereden almıştın çay parasını? Doktor sana yasak demiş miydi? Hepsini soracaklar. Tamam, cevap verdin, güle güle geç cennete olacak. E, cevap verememe ihtimali var mı? E, tabi, tabi. Zevk için sormayacaklar bunları, hesap için soracaklar. Bir soru daha fiinkle fallohu ssubhanahu wa taala hadal halal. Bunları bize Allah helal etmişti. Çay içmeyi, beymeyi, elbiseyi. Yani şimdi ben yemek örneği verdim ama. Bin tane örnek var. Mobille de bir örnek çeşidi. Evimizdeki eşyalar örnek çeşidi. Cep telefonu bir örnek çeşidi. Her şey bir örnek. Yani helal olan her şey için geçerli. <gülüyor> <gülüyor> Madem Allah helal etti. Niye şimdi sorusunu soruyor bize bunu? Niye kınıyor bizi? Böyle bir soru sorarsan. Fe'lem. <gülüyor> derim ki. Bilesin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bunun altını çizelim. Buradaki kınama ve ayıplama mü'min kul edebini terk ettiği için. Edebin baş kuralı neydi? Şımarmamak. Nefsi azdırmamak. Kulluk çizgisi üzerinde yaşamak. Bunu terk ettin sen. Kemen uclise ala ma'idetil meliki feterekel edep. Şöyle kabul et. Bir kral sofrasına oturtuluyorsun. Orada ben örneklendirin burnunu karıştırıyorsun kralın önünde. E böyle bir edepsizlik olur mu? Ya da kralın tabağından alıp yiyorsun. Nasıl bu bir edep dışı? Evet sen orada serbestsin. Kral seni çağırmış. Buyur öğle yemeği yiyelim demiş ama gel de çadalınla benim tabağımdan yemek al demedi sana. Bu bir edep dışı hareket. Allah da helal etti ama bir kuralı var bu dünyanın. O kurala uyup uyumadığına bakacak melekler findehu yuayiru bidalika ve yulamu Kralın sofrasındaki şey ona serbest bırakılmış olsa bile o sofradaki edepsizliklerini sorarlar ona güvenlikçiler dışarı çıktığında gel bakalım. Sen ne ne yapıyorsun kralın yanında? denir. E Allahu Teala'nın kulu da hep Allah'ın gözü önünde değil mi? Murakabe, denetleme altında değil mi? Wal fi hadal bu konudaki kural şudur. الاصل في هذا الباب ne demek bu konudaki kural demek esas prensip Allahu Teala halaka'l abde li ibadi Allah kulunu ibadet için kulluk için yarattı fa'u abdullahi teala min kulli vecih bunun altını çiziyor fa'u abdullahi teala min kulli vecih her yönüyle o Allah'ın kuludur ne demek tuvalette de Allah'ın kuludur. Sofrada da Allah'ın kuludur. Onun için tuvalette de caiz olmayan bir iş yapamıyorsun. Sofrada da yapamıyorsun. Uyurken de Allah'ın kulu, gezerken de Allah'ın kulu, namaz kılarken de Allah'ın kulu, spor yaparken de Allah'ın kulu. Mümin her yerde kulluk edebiyle yaşar. Fe hakkal il abdi ay ibudu Allah teala min kulli vecin yumkinu. kulun da görevi yapabildiği her şekilde Allah'a kulluk yapmaktır. Ve ecale Bütün tavırlarını ef'al tavırlar demek bütün tavırlarını ne kadar becerebiliyorsa o kadar Allah'a ibadet maksadıyla yapacaktır. Fe in Böyle yapmaz da nefsinin şehvetini tercih ederse başta kalle bir dererken ibadeti robyi ve böylece nefsinin şehvetini ile meşgul olurken rabbini ibadetten geri kalırsa ibadette ne kastediyoruz ama? Her şey sadece namazı kastetmiyoruz. Her şeye ibadet diyoruz. Ba temmek gün iyimin derken bir hayreti ortada bir özür de yok. Mümkün böyle yapmamakta mümkün ve daru daru himetin ve ibadetin. Halbuki bu dünya dar dünya demek. Aslında ev demek ama dünyaya ev diye hitap ediyor. Bu dünya kulluk ve dine hizmet dünyasıdır. La daru tene'humin ve şehavetin. Nimetler peşinde koşup şehveti kudurtma dünyasında değiliz biz. İstihak, böylece istihakkal levbe bizalike ve te'yire min seyyidihi. İşte bu dünyayı tene'hum ve şehvet dünyası haline getiren yani nimetlerin ve şehvetin peşinde koşan bir kul, efendisinden yani Allah'tan azar işitmeyi hak etmiş oluyor. فَتَأَبَّلْ هَذَا الْاَصْلَ رَاشِدًۜ Bunu çok iyi anlayasın. Bu kuralı çok iyi anla. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي Ama bil ki Allah'tan başka yardım istenecek kimse de yoktur. فَهَذِهِ الْجُمْلَةُ الَّتِي Bu anlattığımız konu sana, bunu açıkladık, ne konusunda? Nefsi ıslah etmek, nefsi dizginlemek ve takva ile yönlendirmek konusunda. Sana anlattığımız bu şey, فَرَعَهَا <gülüyor> حَقْقَهَا Bunun hakkını ver. Yani bu dersi iyi anla. وَحْتَفِذْ بِهَا Cidden. Bunu çok iyi koru. Bu sana anlattı. Ne anlattı? Mubah konusundaki e, aşırılığı, helali bile abartmamayı anlattı. Tefuz bil hayril kesir <gülüyor> fid inşa Allahu teala. Böylece iki dareyi, dareyi dünya ve ahiret demek. İki dünyada da Allah'ın rızasını, çok hayırları kazanırsın. Vallahu <gülüyor> veli't-tavik. وَالْحِسْمَةِ بِفَضِّهِ Başarı Allah'tandır. Lütfedip o koruyacaktır bizi. وَالْحِسْمَةِ بِفَضِّهِ Allah lütfiyle koruyacak demektir. <gülüyor> ne anlattı gazali bize? Haramlar var, haramlardan zaten korundun sen Müslümansın dedi. Ama helallere dikkat et, mubahlara dikkat et dedi. Çünkü mubahlarla şımarmaya alışmış bir nefis kulluk etmek istemez. Özet bunu anlattı. Şimdi burada ben Gazali'nin kıyamet günü şefaatine inşallah nail olurum umuduyla bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi Gazali'nin bu anlattığını herkes dinliyor. Ama insanlar ne diyorlar? E bu kadarı da Allah dostları için herhalde. Ya bu dünya nimetleri haram mı yani? E biraz da fazla bu. Uçma diyorlar. Gazali yemek yemeyin mi diyor. Hayır boğa gibi yeme diyor. Gazali şehvet haram mı diyor. Yo peşinden gitme şehvetin diyor bir hal olsun, pozisyon onu gerektirsin, maksadın da iyi olsun, her şey senin olsun diyor. Şimdi Gazali bunu söylüyor. E bu bin sene önceki hayatmış deyip geçiştiriyorlar. İnsan ötülüyor. Peki şimdi bir sorumuz var. İyi bir dahiliye doktoru nasıl yemek yemeyi tavsiye ediyor? Nasıl yemeği tavsiye ediyor? Ben Dinliyorum doktorları. Hem fetva ilişkilerinden dolayı hem de kendi sağlığımla ilgili dinliyorum. Ben şunu gördüm. Gazali'den daha az veriyorlar İzhan Ayı Bey'i. böyle diyor. Beden diyor, depo değildir diyor. Gıda deposu değildir beden diyor. Doktor diyor. E gazali e söyleyince bunu Uçuk söz oluyor. Ta işte hangi çağdan kalmış eski Allah dostlarının hayatı diyor. Gazali de zaten Lübnan Dağı'na çıkanlar diye bir gruptan bahsetmişti. Dağda kuru ot yiyip bu işlere bulaşmayalım diyenler diye. Onu o tavsiye etmiyor ki o Allah dostlarından bir bölümün işi diyor. Gazali tıpkı bugün, bugün insanlığa tıbbın tavsiye ettiği yemek kültürünü tavsiye ediyor. Ne diyor? Yemekten sonra niye çay içiyorsun? Doktor da diyor zaten yemekten sonra çay içilir mi diyor. E allah Teala'nın dininden bir işaret gelince uçuk oluyor da tıp bunu söyleyince niye kaçık olmuyor? Çünkü zihirlerimizde dini konuşma hakkı olan bir güç olarak görmüyoruz insanlar olarak. Din mezarlıklarda muhteber, eskilerin hayatında muhteber Böyle konuşulunca da rahmetli nenem de dikkat eder demek o da gazali biliyormuş diyorsun. Burada bizim elbette gazalimizi rahmetullahi aleyh desteklemek için herhangi bir şekilde tıp verilerine ihtiyacımız yok. Tıp başka bir şey gazali din anlattıkları başka bir şey. Gazali fazileti anlatıyor mubahlara bile esir düşmemiş Müslüman olmayı tavsiye ediyor. Evet haram değil, evet günah değil, evet zinet de olabilir ama nimetlere köle olmuş, teneğum yaşamış yani hayatı nimet, nimet kolik, nimet esiri insan olanın bu İbadet dünyasında ibadet yapması çok zor diyor. Doğru söylüyor. Burada ben bir örnek daha zikredeceğim. Yer yer ülkelerin ekonomisinde sorunlar olur. Devlet yöneticileri başaramazlar veya bir sebeple oluyor işte. Mesela bizde de ekonomik kriz oluyor. Şimdi Gazali'nin nimet peşinde dolaşmakla ilgili uyarısına günlük hayattan örnek veriyoruz. Devlet bakıyor ki vatandaş çok muzdarip bundan. Esnafın işleri iyi değil. Dolayısıyla seçimde yakın biz vatan, yani devletin başındakiler olarak yandık diye düşünüyorlar. Tabi zahiri okuyoruz. Belki niyetleri ibadettir bilmiyoruz. Bir sabah açıklama yapıyorlar. Beyaz eşyadan ÖTV'yi kaldırdık diyor. Üç ay ÖTV yok diyor. İşte 20 Aralık'tan 1 Ocağı kadar beyaz eşyadan ÖTV yok diyor. Ne demek beyaz eşyadan ÖTV yok? ÖTV devletin aldığı bir vergi çeşidi. Gidip sen çamaşır makinesi aldın mı 1000 liraysa o makinenin maliyeti ve satışı 1300 liraya satıyor onu sana devlet. Bunun işte katma değer vergisi 100 lira, 200 lira da ÖTV'si. yani sanal anlatıyorum bunu. Bildiğim şeyler değil. Dolayısıyla 1300 liraya alacağın çamaşır makinesini, bulaşık makinesini ÖTV'yi almasam, almadığın zaman 1240 liraya alabilirsin diyor. Bir 140 lira ondan indirim yapıyor. Zaten sen Beyaz eşyacıya gitsen hararetli bir pazarlık yapsan onu zaten o fiyata alırdın zaten. Adamın işleri iyi değil. O sabah bir bakıyorsun beyaz eşyacılarda bulaşık makinesi kalmıyor. Normal beyaz eşyalar üretilirken dünyada asgari 10 yıl kullanılmak üzere üretiliyorlar. 20 yıl kullanılan da oluyor. 30 yıl kullanılabiliyor kaliteli alırsan. 5 yıllık çamaşır makinasını değiştiriyorlar. Niye değiştiriyorlar? Evinizde çamaşır makinesi var mıydı? Vardı. Yıkıyor muydu? Yıkıyordu. Ama e, beyazları yıkarken bazen dönme hatası yapıyor. Ne oldu? İşte bir durduydu da e, resete basıp yeniden başlat dedik. Ya tabii servisi de çağırmadınız. Ama ÖTV'si yokmuş, yenisi satılıyor şimdi. Atıyorsun Uğur'da ötekini alıyorsun. 140 lira indirim yaptılar, 1300 liralık şeyden diye. İhtiyaç mıydı, pozisyon var mıydı dedi dediği pozisyon yoktu ortada. Sadece tene'um, eldeki para seni kaşıtıyor. Başka bir derdi yok bunun. Para kaşıtıyor seni. Onun da zaten borçla alıyor. Üç dört ay ödeyecek onu. Devlet burada vatandaşın ama e, bulaşık makinesi olmayanlar hemen alsınlar diye bir derdi yok devletin. Devlet vatandaşa yağcılık yapmak istiyor. Vatandaş da kışkırtılacak bahane arıyor. Buzdolapları, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri kamyonetlere yüklenip servislerle eve taşınıyor. İşte... Bu kapitalist mantığın yani herkes harcasın, herkes delirsin. Kimsenin cebinde para durmasın, sadece Yahudinin bankasında dursun paralar. Mantıklı. Ölen borçlu ölsün ki çocuklarının malına hemen haciz getirelim anlayışı hükümran olursa bir kafada, o kafa zühtü, ahiret ekseni, Allah aşkıyla yaşamayı bu tip kavramları bir araya getiremez. Yani gelmez bir araya bunlar. Turşuyla baklavanın aynı tabağa konduğu görülmüş mü hiç? Kadayıfın üstüne biraz turşu ekiliyor mu ya? Aynı şekilde de hem Allah rızası o biçim mangalda kül bırakan yok Allah konuşulunca ama şöyle bir indirim adı duyulmasın bir kenarda, yuha, mağazalara, hucum Bu anlayış, ahireti ihmal etmiş anlayış olduğu için, müminin zarar ettiği anlayıştır. En azından, habs ve hesap görecek. Ne demek habs ve hesap görecek? Bunların hesabını verecek en azından. Elbette cehenneme girecek, ebedi orada kalacak demeyiz. E niye? Çünkü i̇b onu konuşmuyoruz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala ve ali, ve sahbihi ecma'in rabbil